Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecma'in. Rabb-i şrahli sadri ve yesirli emri ve ahlul uqdatem bil lisani yefkahu kavli ve ufavudu emri ilallah. Allah. Allah'a basiru min ibad. Rabb-i zindin Bugün öncelikle Müslüman kimsenin tarifi üzerine duracağız. Bildiğiniz gibi bu dinin müntesiplerine Müslüman kimseler deniyor. Müslüman, İslam nedir? İslam, öncelikle İslam'ın tarifini ele almamız gerektiğinde şunu ifade etmemiz gerekir ki, İslam dini Allah Teala tarafından insanlığa dünya ve ahiret saadetini temin etmek üzere gönderilmiş bir dindir. Bu tarifin Altını ısrarla çiziyoruz. Ne dedik? İnsanlığa dünya ve ahiret saadeti temin etmek üzere. Yani Müslümanlığı benimseyen, İslam'ı yaşayan bir kimse, bu İslam'ı yaşamasının sonucunda sadece, sadece ahireti için değil, aynı zamanda dünyası için de mutlu olur, mutlu olmak durumundadır. Bundan dolayı da dinimiz bizlere sadece ahirete yönelik uygulamamız gereken işleri değil dünya içinde yapmamız gereken şeyleri bildirmiştir. Nasıl ki İslamiyet ibadet açısından insanın kişinin şahsın bireysel ibadetlerini belirlediği gibi toplumsal ibadetlerini de kurumsal, yönetsel ibadetlerini de dinimiz berlemiştir. Kuşkusuz ki İslami sadece ümmeti Muhammed'e mahsus olan son peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize mahsus olan bir din değildir. Bu din İslami ettiğini Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelmiş olan tüm peygamberlerin getirdiği ortak tevhid dininin adıdır. Yani ...Yahudilik ve Hristiyanlık veya başka isimlerle tesmih edilebilir. Bunların gerçekte allah Teala tarafından indirilmiş olan... ...yani Hz. Musa'nın, Hz. İbrahim'in, Hazreti İsa'nın, Hz. Yakub'un, Hazreti, Hazreti, Hazreti, Yakub Hazreti Davud'un... ...bunların hepsinin getirdiği din akide itibariyle tektir, ortaktır. O da İslam'dır. Neden? Çünkü bunların hepsi tevhid diniyle gelmiş... Özünde allah Teala peygamberlere bu görev verirken halis bir tevhid akidesi inancı içerisine göndermiş. İnsanlar bunu e, uygulamışlar. Ama daha sonraki dönemlerde bu peygamberlere uyan insanlar e, dinlerini tarif etmiş, bozmuş. Din rayından, özünden çıktığı için de daha sonra yeni peygamberlerle düzeltilmiş. Burada söylemek istediğimiz susuz tevhid dini oluşu yani tüm işte bunun içinde Yahudilik ve Hristiyanlık özü itibariyle bizim benimsediğimiz bir dindir ancak tahrif edildiği için özü bozulduğu için şu anda sürecini tamamlamıştır yine biz Müslümanlar her gün yatsı namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim okuruz yatmadan önce nereye okuruz bize Miraç'ta bir e, müjde olarak verilmiş olan, hediye olarak verilmiş olan Bakara Suresinin son iki ayeti celilesini, yani Amel-i Resulü diyebildiğimiz sureyi okuruz. Bu süreyi okumakla ne söylemiş oluruz? Bir kere o suredeki bize verilen en büyük müjde, en büyük umut, bir insanın kendi takatının dışında yapmakla yükümlü olduğu şeylerden mağfu tutulmasıdır. Yani Allah Teala bize pek çok görev vermiş ama biz eğer bu görevleri yerine getirme kapasitesine sahip değil isek, gücümüz buna muktedir değilse o zaman o zaman Allah Teala bizi bunlardan dolayı sorumlu tutmuyor. Bunun dışında biri de orada bizim e, e, hata Zorlanarak yaptığımız şeyleriyle bize Rabbimizin bir beraatı vardır. Ama bizim esas söylemek istediğimiz husus da şudur. O iki ayet de her gün biz ne deriz? لَا نُفَرْضِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ Ya Rabbi biz senin elçilerinden hiçbir arasında bir ayrım gözetmeyiz diye bunu tekrar ederiz. Biz Allah'ın elçilerinin, peygamberlerin, nebilerin, Aleyhissalatü vesselamın arasında bir fark gözetmeden Hepsine eşit derecede inanırız Hepsi de haktır Allah Teala'dan gelmiştir Tevhid göreviyle gelmişlerdir Aralarında fark yoktur Bu e, iktidar süreçlerine biraz benzer Nasıl ki ülkelerde belli dönemler için iktidarlar vardır Bir iktidar iş başına gelir Belli bir süre görev yapar O görevini tamamladıktan sonra o iktidar gider, yeni bir iktidar gelir. O da gider, bir başkası gelir. Şimdi bu iktidarlar, önceki dönemlerde görev yapmış olan iktidarlar da bu ülkenin iktidarıdır. Mevcutlar da böyle düşünülür. Ama hepsinin belli bir görev süresi vardı, o tamamlanmıştır. Yoksa hepsinin de görev açısından aynı işleri üstlenmiş durumda olurlar. Dolayısıyla da bu peygamberlerin hepsinin de, ...geçmiş dönemlerde görevler vardı... ...tamamlandı, bitti... ...şimdi İslamiyet, Tevhid dini... ...bunlardan önce olduğu gibi... ...Peygamberimizle birlikte... ...devam ediyor. Değerli kardeşlerim... ...İslam'ın anlamını da bilmemizde yarar var ki... ...o da şu anlama geliyor... ...İslam demek... ...Lugat itibariyle beş anlamı var... ...birincisi sulh anlamı, barış anlamı... ...İslam'ın kendisi... ...adı barış demek, barış... ...insanlık içerisinde... Sulh'u ifade eder. İkincisi barış anlamı olmaktan da ayrıca ikinci olarak itaat anlamı taşır ki e, birincisi insanlara huzur temin eden, barışı sağlayan din oluşudur. İkincisi de insanların kayıtsız şartsız itaatidir. Bir insan Müslümanım demişse kayıtsız şartsız itaat edecek demektir. Ben Müslümanım ama istediğimi yaparım diyemez bir insan. Müslümansan Allah Teala ne emretmişse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne emretmişse onu yapmak zorundasın. Ben Peygamberimizin getirdiği emirler içerisinde şahsımı ilgilendiren, ibadetlerimle ilgili yönlerini alırım. Namaz kılarım, oruç tutarım ama faizli alışverişe bunu karıştırmam, din işini başka işlere karıştırmam dediği zaman Allah korusun. O zaman o insan İslam dairesinin dışına çıkmış olur. Allah Teala buyuruyor ki: Efe minune bi bağıdı, ikte bi vatekfurune bi bağıdı. Siz Kur'an'ın bir miktarına inanıyorsunuz da diğer tarafına inanmıyor musunuz? Bir kısmına inanıyorsunuz, biz kısmına inanmıyor musunuz? Dolayısıyla da bir insan Müslüman olma açısından tamamına inanmak, itaat etmek, uymamak zorundadır. Üçüncüsü de. İslam'ın anlamı, kurtuluş anlamı içerir. Selamet ve kurtuluş olmak, yani dolayısıyla bir insan İslam'a er, erdiği zaman, Müslüman olduğu zaman, İslam'a teslim olduğu zaman kurtulmuş demektir. Kurtuluş yoluna girmiş demektir. Felaha erme, huzura kavuşma yoluna girmiştir. Bu yol insanı kötülüklerden arındıracak, sahili selamete çıkaracak, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak olan bir yoldur. Dördüncüsü de güvenlik anlamlarına gelmektedir. Onunla da ifade edilen husus, bir insanın İslam'a girmekle birlikte güvenlik içerisinde olması, İslam'ın insanlara güvenlik sağlamış olması demektir. Müslüman olan bir insan, başkalarına da huzur tesis eden bir insan olur. Ki hadis-i şerifte Peygamberimiz, El menselim men el muslimune min lisanih ve yedih buyuruyor. Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu, emin olduğu kimsedir. Yani Müslüman insan başkalarına zarar vermeyen, herkesin kendisinden huzur duyduğu, mutluluk duyduğu bir insan demektir. Beşinci anlamı da İslam'ın hayır ve iyilik anlamıdır. ...Müslüman bir insan hep hayır içerisindedir, iyilik içerisindedir. Kötülük, başkalarına zarar vermek, zarar dokundurmak... ...bu düşünce anlamında olsun, fitne fucur yapmak, gıybet etmek, dedikodu yapmak... ...ve insanların zararına işler yapmak, insanları toplumu bozguna uğratmak için çalışmak... ...bunların hepsi İslam dairesinin dışında olan şeylerdir. İslam demek ne demektir? Hayır ve iyiliktir... İslam'ı yapan, yaşayan herkes bu beş tane temel anlamı bilmek durumundadır. İslam deyince neleri söylediğini. Tabi İslam bu anlamı içermekle birlikte peki Müslüman kimdir? Müslüman'ı tek bir cümleyle ifade edersek, Müslüman demek Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan kimse demektir. Bir insan Müslümansa, bu emirlere kayıtsız şarjı itaat edip teslim olan bir insandır. İfade etmeye çalıştığımız gibi ben birazını alırım, birazını almam. Şunları şunları uygularım, bunları bunları uygulamam. Dediği zaman bir insan yeterli derecede Müslüman olmuş olmaz. Yine Peygamberimizin bu husustaki bir tarifi de şöyle buyuruyor ki Aleyhisselam Efendimiz Kim bizim kıldığımız namazı kılar? kıblemize yönelir ve kestiğimizden yerse kestiğimiz hayvanın kurbanın etinden yerse işte o müslümandır burada üç tane hususu peş peşe zikrediyor yani bir insan müslüman oldum demekle iman etmiş sayılır iman etmekle müslüman olur ancak bu tabii ki yeterli değildir bunun için kendisinin başka şeyler de yapması gerekiyor Takdir edersiniz ki Bir Müslümanın yapmakla Yükümlü olduğu ilk görevi Namaz kılmasıdır Namaz kıldığı takdirde ancak İslam'ı kemale ermiş olur ile birlikte Düşünmediğimiz zaman Bir insanı sadece Sadece kafası var Gövdesi yok bir insan olarak düşünme Durumundayız Müslüman bir insan namazsız hiçbir şekilde Düşünülemez Namazın dışında kıblemize yönelirse diye Yine Efendimiz Aleyhisselam namazla bir dikte bunu ifade buyuruyor. Sonra da e, kestiğimizden yerse tabi bu hadis-i şerif e, kesme ile ilgili başka yerlerde başka hususlara dikkat çekiliyor. Bu et kesiminde malum olduğu üzere bir et, bir hayvan kurban edilirken Allah adına kesilmişse eğer inançlı bir insan tarafından Allah adına kesilen hayvanın eti Müslümanlar ziyenebilir. Bu gerçekleşmediği takdirde olmaz. Tabi burada Müslüman'ı tarif ederken kesimle ilgili hususu zikretmesi de Efendimiz Aleyhisselam'ın kesim noktasının da bir kayıtsız şartsız teslimiyet içeren Yüce Yaratıcı'nın Rabbimizin varlığıyla müteallık bir konu olduğu için Çünkü mesela namazla beraber Kur'an-ı Kerim'de ee, mesela e, zekat çok emredilir Çünkü infak hususu da dinimizde çok önemli bir görev olduğu için Namaz kılıp zekat veriniz der e, işte namaz kılınız cihad ediniz der Burada namaz kılmak ve e, kesimle ilgili ifade buyuruyor Peygamberimiz İşte diyor o kimse Müslüman kimsedir Yine bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Peygamberimiz Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir ona zulmetmez ve başkalarının da zulmetmesine razı olmaz. Müslümanların önemli özelliklerinden birisi nedir? Kardeş olmalarıdır. Yeryüzünde var olan tüm Müslümanlar, ana baba bir öz kardeşten daha yakındır iman noktasında. Bir insan, hatta dinimiz öyle ki, Mirasta bile e, gayrimüslim kardeşler, Müslümanların gayrimüslim kardeşi var ise eğer bunların birbirlerine e, mirasçı olamayacağına hükmedilmiştir. Dolayısıyla da bir insanın kendi inancını taşımayan en yakın akrabasından e, kendi inancını taşıyan, kendisi gibi düşünen, yaşayan Müslüman kardeşi çok daha yakındır. Ama bu konuda bir insanın, Müslümanın kardeş olması sadece yeterli değildir tabii ki. Bunun da bir getirdiği sorumluluk vardır, görev vardır. Nedir o? Mesela zulmetmemesidir. Kardeşliğin birinci ifadesi, birinci yükümlülüğü, sorumluluğu zulmetmeme konusudur. İkinci olarak da kendisi zulmetmeyeceği gibi başkalarının zulmetmesine de müsaade etmemesi kardeşliğin getirdiği bir görevdir. Yine mesela Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, bir Müslümana küfretmek, sövmek, fasıklık, onu öldürmek ise küfürdür. Dolayısıyla yani Müslüman bir insana bu noktada kötü söz söylemek de doğru değildir. E, tabii ki bu genel ahlak kuralları çerçevesinde değerlendirildiğinde zaten bir Müslümanın kötü söz söylemesi düşünülemez. Ama inançlı bir kimseye de bu açıdan ...bu tür bir ifade tarzında bulunmak son derece sakıncalıdır. Öldürmek ise küfür derecesindedir ki dinimiz haksız yere insan öldürmeye ne kadar çok tedbir aldığını hepimiz değişik yönlerden biliyoruz. Değerli dinleyenler yine Efendimiz Aleyhisselam Müslümanların kardeşlerin birbirleri arasındaki görevlerinden de bahsediyor. Buyuruyor ki peygamberimiz Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bunlardan birincisi selamını almaktır. Hani yolda giderken birisiyle karşılaştığımız zaman e, selamı vermek sünnettir. Ya da bir eve geldik sabit duran bir insana selam vermek bir görevdir. E, sünnettir. Ama selamı almak daha büyük bir görevdir selam verildiği takdirde selamı almayan kimse bir vebal işlemiş olur. Onun için de selam vermek, sünnet, almak farzdır. Müslüman, Müslüman kardeşi üzerindeki birinci hakkı budur. İkinci hakkı da davetine icabet etmektir. Bir insan birisini davet ettiği zaman, çağırdığı zaman kardeşlik hukukunun gereği olarak ona ifade, icabet bir görevi vardır. Şayet bunu yerine getirememişse bile en azından mazeret dilemek, izin istemek bunlar kardeşliğin gereği olarak yapması gereken ikinci husustur. Üçüncüsü ise kardeşinin cenazesine katılmak. Bu da bir kardeşlik hakkıdır. Bir insan öldüğü zaman onun cenazesine iştirak etmek de Müslümanların genel olarak boyun borcudur. Bu bir görevdir. ...bu göreve katılan öyle önemli bir görevdir ki... ...farz bir görevdir... ...bu göreve ancak birileri katılmış ise... ...başkalarından düşer... ...ne diyoruz biz buna? Farz-ı ...ama eğer birileri de dahil... ...az bir grupta hiç katılmamışsa... ...o zaman zaten... ...o memlekette yaşayan tüm Müslümanlar... ...o farz olan görevi yerine getirmedikleri için... ...sorumluluk ve bel altında karılar ...hep birlikte günahkar olurlar... ...üçüncü görev buymuş... ...dördüncüsü ise... ...hastalandığı zaman ziyaret etmek... ...hasta ziyareti de... ...önemli bir kardeşlik görevleri içerisindedir... ...bunu da yerine getirmek gerekir... ...beşincisi ise... ...bir insan... ...aksırdığı zaman... Allah demek... ...ona e, teşmiyetül atıs... ...deniyor hadis-i şerifte... Buna Allah'tan rahmet dilemek, merhamet dilemek işte o insanın hakkıdır. Burada Müslüman'dan bahsederken tabii ki İslam'ın ana konularını da ifade etmek durumundayız. Nedir İslam'ın ana konusu? İslam'ın ana konularını üç kısma ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi inançla ilgili yönler. ikincisi ibadetle ilgili yönler, üçüncüsü de hukuk ile ilgili yönlerdir. Yani biz maalesef toplumumuzda, İslam deyince sadece birileri inanç bölümünü ele alıp gerisini bırakıyor. Ben kalbim temiz, Müslümanım ya, inanıyorum, gerisi problem değil diye düşünüyor. Doğrudur, inanıyorsa inanç bölümünü tamamlamıştır. Akide, inanç, Görevini yükümlülüğünü yerine getirmiştir Ama yeterli değildir İnanç ve e, akide ile ilgili görevler yerine getiren Allah'a e, iman ettiğini söyleyen Kalbinde bu imanı Bu düşünceyi taşıyan herkesin Yapması gereken bir iş daha vardır O da ibadettir İbadet yaptığı takdirde imanını tamamlamış olur Bir insan eğer sadece Adı Müslüman olarak kalmış ama dinin hiçbir yükümlülüklerini, görevlerini yerine getirmiyorsa büyük bir eksiklik içerisindedir. Akide, inanç tamam ama ibadet yok. Peki ibadet de yeterli midir? Hayır değildir. İbadetin dışında da bir de hukuki yönler vardır. Aleyhisselam Efendimiz din el-muamele buyuruyor. Din muamelettir. Yani din, din insanın hayatındaki uygulamalarıdır sadece bir insanın ibadetle ilgili olarak ibadetini yapıp diğerini bırakması o zaman ibadeti yapıp ibadetin dışında ki yönlere din karışmasın dediği zaman orada eksik davranmış olur. Nasıl ki dinimiz bize hayatımızın her anını kuşatmış, yönlendirmiş ise ibadetin dışındaki muamelat dediğimiz hukuksal alanlarda da Hukuki alanlarda da insanın dinin emirlerine tam olarak uygulaması, uygulaması gerekir değerli kardeşlerim. Malum olduğu üzere dinimiz bize hayatımızın 365 günlüğü, günümüzün de 24 saatini belirler. Buna göre yaşanmamızı emreder. Bir insan... Sadece camiye girdiği zaman hani batılılar için böyle bir söz vardır. Derler ki ben kiliseye girdiğimde dinlerim. Kilisenin dışında özürüm. Bizde böyle yoktur. Bizde bir insan sokakta adım atarken de, evinde, iş yerinde, çarşıda, pazarda, her nerede olursa olsun yaptığı her şeyi İslam'a göre yapmak, İslam'a göre davranmak durumundadır. Bunu yaptığı takdirde ancak görevini yerine getirmiş olur ama eğer mesela dinimizin e, diğer konularla ilgili görevine mesela bir misal olsun da ifade etmek gerekirse diyelim ki e, ticari konularda ne buyurmuştu dinimiz alışveriş yaparken sakın ha yalan söylemeyin sakın ha aldatmayın sakın ha faizle muamele yapmayın sakın ha tartıda hile yapmayın ki buna benzer hususlarla nasıl alışveriş yapılacağını emretmiştir. Yine bir insanın bireysel hayatında toplumsal ilişkilerinde gıybetti, dedikoduydu, yalan söylemek gibi kötülüklerin hepsini yasak kılmış, nasıl davranması gerektiğini emretmiştir. Yine mesela çok dikkat çeken bir husus olmalıdır ki, hani son dönemlerde meşhur olan işte... E, kişisel gelişim seminerlerinde çok insanlara ifa ad, öğretilmeye çalışan hususların hemen tamamının e, aslında hadislerden kısmen aldığını görürsünüz. Mesela buyurulur ki peygamberimiz kaliteyle ilgili hususta hani ISO 2001'ler var, işte ISO 9000'ler var, kalite, kalite, kalite. Buyurmuş ki peygamberimiz, inna Allaha abdel mu'min. Eğer amil amelen yetkin Allah mümin kulunu işini kaliteli yaptığında sever. Çok önemli bir husus. Yani mümin kulunu işini hızlı yaparsa ya da şöyle yap ucuza yaparsa, şöyle yaparsa, böyle yaparsa değil. İnsanların gözüne girerek yaparsa ne ne zaman severmiş? İşini kaliteli yaparsa. Müminin birinci özelliği neymiş? Kalite hususunda işini kaliteli yapması bu İslamiyet'in emri. Bugün aradan 14 asır sonra yeni yeni şeyler ortaya çıkarıp buna başka kılıflar getiriyor. Halbuki dinimizin bu emridir. Peygamberimiz öyle emretmiş ki yine bir gün bir cenaze olduğu zaman sahabelerden iki tanesi kabir kazıyor ama düzgün kazmıyor. Peygamberimiz de gördüğünde müdahale ediyor. Ya Resulallah birazdan zaten üstü kapanacak. Kimse görmeyecek dediğini, hayır. Allah mümin kulunu işini kaliteli yaptığında sever. Yine Allah güzeldir güzeli sever diye ikazda bulunuyor. Dolayısıyla yani bir kabir üstü kapanıyor. Hiç birazdan toprak olacak. Üstü kapanacak kimse görmeyecek. Onda bile düzgün iş istiyor Peygamberimiz. Her zaman mümin işini düzgün yapmalı. Yine mesela e, erteleyenlerle ilgili ki kişisel gelişim seminerlerinde sıkça kullanılan bir ifadedir bu. İşte haydi hemen şimdi sözü e, bir iş yapmaya karar, hani orada derler ki bir insan bir iş yapmaya karar verdiği an onu hemen yapmalıdır. Ertelememelidir. Planlarına uymalıdır. Yapacağı işler için önceden plan çizmeli. O plan çerçevesinde işlerini yürütmelidir. Boşver kelimesini pek ağzına almamalıdır. Buna benzer şeyler söylerler. Efendimiz Aleyhisselam çok kısaca orayı da özetleyerek buyurmuş ki Helekel mutesevvufûl erteleyenler helak oldu. Yani ne yapılmalı? Bir iş zamanında yapılmalı. O zaman ancak iş yerine gelmiş olur. Kuşkusuz ki İslam'a bu açıdan üç kısma ayırdığımız gibi bir de ibadet açısından da üç kısma ayırıyoruz. İnsanın ibadetleri, bireysel ibadetler, toplumsal ibadetler, bir de yönetsel ibadetler. Aynı zamanda bunu ibadetler dediğimiz gibi görevler olarak da anlayabiliriz. Yani bizim e, şahsi hayatımızda yaptığımız e, bireysel münferit görevlerimizi dinimiz belirlediği gibi toplumsal görevlerimizi de İslamiyet bize belirler. Toplumsal yapılması gereken işleri de belirtir. Üçüncü olarak da yönetsel yani kamu düzeni açısından, hukuk açısından, yönetim açısından da yönetim erki açısından da yapılması gereken şeyleri İslamiyet belirler. Dolayısıyla da İslamiyet hayatın tüm anlarını kuşatır, hayat içerisinde hiçbir anı boş bırakmamıştır.